Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünyanın önde gelen şehirlerinden belediye başkanları, eğer insanlık iklimsel çöküşü engelleyecekse koronavirüs krizinin sonrasında her zamanki yaşantımıza geri dönemeyeceğimiz uyarısında bulundu. 750 milyondan fazla insanı temsil eden belediye başkanları, iyileştirme planlarının merkezine eşitlik ve iklim mücadelesini koymayı taahhüt ettikleri bir, ilkeler bildirisi yayınladılar. New York City Belediye Başkanı ve bildiri imzacılarından Bill de Blasio, Stotico'yu koruyan yarım alınmış önlemler kayda değer bir değişim yaratmaz veya bizi bir sonraki krizden koruyamaz. Şu zamanlar için yeni bir düzene ihtiyacımız var. Yaşamları yeniden inşa eden, eşitliği savunan ve bir sonraki ekonomik, sağlık ve iklim krizini önleyen büyük bir değişime ihtiyacımız var dedi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ise karantina sonrasında otomobil kullanımı artışının ve kirliliğinin önüne geçmek için bisikletçilere ve yayalara daha çok alan tanınmasına dair planlarının duyurusunu yaptı. C40 grubunun başkanı, yardımcısı Khan, pandemi sonrası daha iyi bir gelecek kurma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Khan, koronavirüs toplumumuzdaki eşitsizlikleri ve ekonomimizdeki derin sorunları göz önüne çıkardı, yani Bir normal ve iklim kriziyle yeni mücadele yolları yaratarak bu krizden çıkmalıyız dedi. Sevindirici bir haber. Avrupa'da kömürden çıkış taahhütleri veren ülkeler kömürden elektrik üretimlerini de sınırlamaya başladı. Birleşik Krallık'ta 28 gündür. Portekiz'de ise Nisan ayı boyunca kömürden elektrik üretilmedi. Portekiz Elektrik İdaresi tarafından yayınlanan açıklamaya göre bu durum... Ülkedeki kömürden elektrik üretiminin başladığı 1985'ten beri bir ilk. Yeşil ekonomide yer alan habere göre ülkede Nisan ayında elektrik tüketimi %12 oranında düştü. Kullanım ise %69,1 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından %16,4 oranında doğal gaz santralleriyle %14,4 oranında da İspanya'dan İtalya karşılandı. Yılın ilk 4 aylık döneminde ise kullanımın %69,4'ü yani %70'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Portekiz'in Sosyalist Başbakanı Antonio Costa geçtiğimiz yıl 2 Mayıs'ta gerçekleştirdiği görev kabul konuşmasında ülkenin kömürden çıkış takviminin 7 yıl öne çekildiğini söylemişti. Açıklamaya göre Portekiz, 2023 yılına kadar son kömürlü termik santralinin de üretimini durdurarak kömür kullanımını sıfırlayacak. Darısı Türkiye'nin ve diğer tüm ülkelerin başına diyelim. Londra'daki yok oluş isyanı aktivistleri ünlü bir bankanın genel merkezine sahte yangın söndürücülerle sahte petrol püskürttü. Eylem banka hissedarlarının yıllık genel toplantısı öncesinde gerçekleşti. Yok oluş isyanı bankanın fosil yakıt şirketlerine finanse etmeyi durdurmasını talep etti. Sonrasında yapılan açıklamada eylemde kullanılan sahte petrolün biyolojik olarak parçalanabilir, vegan ve kolayca yıkanabilir olduğu belirtildi. 3 kişilik grup tarafından düzenlenen eylemde protestocular yüz maskeleriyle ve aralarında en az 2 metre mesafe koyarak hareket etti ve böylece eylemi gerçekleştirdi. Petrole dur dedi. Kuzey ormanları savunması yazılı bir basın açıklaması yaparak koronavirüs salgını sırasında artan ekolojik yıkımlara dikkat çekti. İklim ve doğa tahribatının yeryüzündeki canlı yaşamını yok oluşun eşiğine getireceği uyarısında bulunan açıklamada İstanbul ve Marmara bölgesinin yegane su, gıda, nefes ve yaşam kaynağı olan kuzey ormanlarının salgına karşı en büyük güç olduğu belirtilerek orman ekosistemi ve yaban hayatının kayıtsız şartsız en üst düzeyde korunması çağrısı yapıldı. Açıklamada Türkiye genelinde de doğayı ve yaşamı yok eden projelerin koronavirüs fırsatı bilinerek hızlandırıldığına dikkat çekildi. Açıklamada insanların doğaya müdahalesinin iklim değişikliğine yol açtığı vurgulandı ve iklim krizini COVID-19 ve benzeri sonuçlarının engellenmesi için iklim acil durumu ilan edilmeli ve ekolojik tabanlı Hareket planı faaliyete geçirilmeli dendi. Açıklamada son olarak koronavirüs salgını sırasında kullanımı zaruri hale gelen medikal ürünlerin yol açtığı çevresel kirliliğe değinildi. Bu doğrultuda da çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Kuzey Ormanları savunması. Gereksiz kullanımı önleyici tedbirler alınmalı. Kullanım sonrası oluşan çevresel riskler ortadan kaldırılmalı. Tüketim alışkanlıkları sorgulanmalı. Toplum atık konusunda bilinçlendirilmeli ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin sanayi bölgelerinden Trakya'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle hava kirliliğinde %70'lere varan azalma gerçekleşti. Bölgede koronavirüs tedbirleri nedeniyle fabrikalar bir süredir çalışmıyordu. Trakya'nın önemli akarsuları Ergene Nehri ile kollarından Çorlu Deresi, Lüleburgaz Deresi'nde kirlilikte gözle görülür bir azalma var. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Tecar demiş ki bizim son zamanlarda yaptığımız çalışmalarda Ergene bölgesindeki 7 kent merkezinde yani Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Çerkezköy ve Kapaklı'nın da araları bulunduğu kent merkezlerindeki hava kalitesi ölçüm sonuçlarına baktığımız zaman bu konuda ciddi bir azalma var. %54 oranında ortalama olarak Ergene Havzası'nda. Trafikten kaynaklı azot oksitlerin ve kirleticilerin azaldığını görüyoruz. Bu da hava kalitesinin arttığına işaret ediyor. Bu bölgelerde bazı kent merkezlerinde %70'e varan azalma var dendi. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri